Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, eee önümde Zeynel Abidin Hazretlerinin yaptığı bir dua var. Çok hoşuma gitti. Ya ibadallah, rica Allah, aynuna bi'inni Allah. şimdi birileri tabii okuyunca ya bunu mu yapmış Zeynel Abidin? O ki Resulullah'ın torunu. Nasıl olabilir falan diyebilir. Ey Allah'ın sevgili kulları Ey Allah'ın yiğit aslan erleri diyor Allah'ın inayetiyle bana yardım edin ve kunu avnena Allah için yardımcı olun asa yahturu bifadlillah evet Allah'ın fazlı keremiyle. asa nahduru bifadlillah eee Umulur ki Allah'ın fazıyla, Allah'ın huzurunda oluruz. ve اللّٰهِ رِجَالَ الله. Ey Allah, Ey Allah'ın yiğitleri, Allah hakkı için اَعِنُونَا بِعَوْنِ اللّٰهِ Allah'ın inayeti ani ile yardıma gelin. Bu aslında salihler toplantısına ait bir dua şeklidir. Salihler o toplantı bulunduğu anda dua edilirse, Efendim, e, insanlar istediklerine kavuşabilir diye söylenir. Bunlar ev evtad, büdela, sülaha, e, Allah dostlarının bulunduğu tarafı ricalı gayb dedikleri e, duanın bir benzeri. Eskiden beri ricalı gayb duası var. Bu ricalı gayb duası demek ki Zeynel Abidin Hazretlerinden böylece bir diğer adı, Arapça adı istigase duası. Evet. Ve haute bir diğer adı istimdat duası. Onlar gerçekten Resulullah'a çok yakın insanlarken böyle dua ederse biz kimi efendim? Demek ki yani cidden bunu çok düşündüm. Yani insanların birbirine yardım etmesini Allah'a şirk diye düşündüğümüzde neleri kaybediyoruz? Nice hayırlı iyi insanları efendim, arkadaşlığını, dostluğunu, onların beraberliğini kaybediyoruz. Tabii ki bunlar hepsi bir avniyle, Bir Biiznillah bir kelimesi olduktan sonra burada şüphe etmemek lazım. Çünkü Allah izin vermeden zaten kimse kimse ye yardım edemez. Evet. فَيَا أَقْطَاب وَيَا أَوْتَاد وَيَا أَبْدَال وَيَا أَسْيَاد أَجِيبُ يَا زَوِ الْأَنْدَاد وَفِيْنَا اِشْفَعُ لِلَّهِ بِحَقِّ اللَّهِ رِجَالَ اللَّهِ اَيْنُونَا بِعَوْنِ اللّٰهِ Evet. Böyle varmışım var. Demek ki e, bu dünyada ruhları, bedenleri göçmüş ruhları hala bu dünyada görevli olan insanların, ruhların manevi varlıklarından istifade edince onlarda efendim e, seninle beraber oluyor. Adam birisi varmış. Bir gece böyle e, rüyasında, mana aleminde birisi gelmiş hadi gidiyoruz hadi gidiyoruz demiş ki ya işim var yok vakit geldi demiş gidiyoruz ondan sonra çıkmışlar ya demiş karnım ağrıyor gidemeyiz uzun yolculuğa çıkamam yok demiş neren ağrıyor karnım karnı varmış bir sıvazlamış Adam, geçtim geçti demiş hadi çıkıyoruz gitmişler yola giderken bir de bakmışlar ki bir cenaze var cenazede bulunmuşlar namazını kılmışlar. Bakmış ki otuz bin, 40 bin kişi var. Efendim cenazede kıldıktan sonra ki bu kimin cenazesini yazmış yazmış bu İmam-ı cenazesi. Ya, demiş. ya, demiş, bu İmam cenazesi. ya demiş, ben öldüm mü demiş. Tabi öldün şu anda sen. O cenaze içindeki yatan sensin demiş. Ondan sonra kalkmak istemiş, uyanmak istemiş. Eve gelmiş, hanımına konuşuyormuş, hanımına cevap vermiyormuş. Annesine, babasına, genç yaşta ölen İmamoğlu'na konuşuyor. Herkesle konuşuyormuş. Yok kimse cevap vermiyor. O onları görüyor ama onlara ulaşamıyor. Konuşuyor, konuşuyor. Yok. Gitmişler bir müddet daha. Ondan sonra önceden e, öldüğünü bildiği insanlar görmeye başlamış. Allah Allah bunlar öldü diye almış. Bunlar ne harika? Bunlar dirilmişler. Bunlar dolaşıyorlar. İşte bahçeler, bağlar, güzellikler, nimetler. Allah Allah. Bir şey ya bunlar madem yaşıyormuş da benim haberim yokmuş. Daha kendisinin öldüğüne inanamamış. İşte demek ki bazı gerçekler farklı boyutlarda yaşarlar. İnsan ruh âlemine intikal edince oradaki gerçekler bu dünyaya görünmezler ama yaşarlar. Anlaşılmazlar ama gerçektirler. Yine birisi gelmiş bir gün birine kaldırmış. Hadi demiş. Ne? Sen demiş e, işimiz var. Gidelim. Gitmişler. Mütter sonra demiş ki bak demiş şu anda demiş senin ameliyat olman lazım. Kalbin hasta. Yok ya demiş ben hasta değildim. Doktorlar bekliyor, acelesi var demiş, çabuk ol. Onu sonra götürmüş adam. Beyaz elbiseler giymişler, Kalbine varmışlar. E demiş, adamlar elinde herhangi bir doktora benzeymiş, bir şey tarafı yok demiş. Bunlar sen yani bildiğin doktorlardan değil. Bunlar doktordur. Senin kalbinde hastalığı giderecekler. Kalplerine doğru gelmişler. Ondan ellerinde bir şeyler yok. Ama ellerini işaret edince oradan ceyran geliyormuş. Ve güçlü bir cehren kalp, kalbine doğru gidiyor ve orada temizliyorlarmış. Bir yarım saat adamı ameliyat etmişler. İçinden kan pıhtısı, kötü düşünceler, haset, kin, bencillik ondan sonra ne varsa hepsini gösterilermiş. İşte bak senin bencilliğin bu. Simsiah kal. Senin kin ve hasedin çıkarıyorlarmış. İrin gibi böyle bir şey adam çiskiniyormuş yani Allah Allah bunlar varmış ya benim şimdi olur mu ya evet işte bunlar seni içindeydi bunları çıkardık sonra ne koyacağız içine iyilik koyacağız içine güzellik koyacağız huzur veren şeyler koyacağız bundan sonra bunlar bu hastalıkla hiçbirisi sende olmayacak bir müddet sonra geri kalbini dikmişler ondan sonra hadi demiş artık gidebilirsin Kalkmış, uyanmış ki gerçekten vücudunda çok büyük değişiklik var. Kalbine sürekli bakıyormuş, elinden yokluyormuş. <gülüyor> Kalbine gerçekten diki, dikiş var mı diye. Yok, dikiş falan yok. Ama içine bakıyormuş, içi değişmiş. İçinde bu kötülüklerden hiçbir şey kalmamış. Efendim kendisinden iyi olan insanlara karşı ile bakıyormuş. Asla onlara haset etmiyormuş. O dedikleri ne kadar... İşte şunun için seni ameliyat ediyoruz. Şunlar şunlar sende gidecek dedikleri ne varsa ne kadar kötü ahlak varsa hepsi yok olmuş. Ondan sonra insanda başlamış değişiklik. İşte Kur'an-ı Kerim'de de bu ve buna benzer şeylere öyle diyor. Kalbi İslam'a açılmış ile kalbi İslam'a kapalı adam bir olur mu? Birisi İyiliklere karşı kalbi kapalıdır ve kararmıştır. Kötülük yapa yapa iyilikte nasibi azalmıştır. Öbürü ise efendim bunun tam tersi. İşte onun için bakıyorum da yani e, bu mübareklerin gerçekten dua edişlerine bunlar da böyle bir şey olmuş yani. Bunlar hepsi Hep güzel şeylere sahip çıkmışlar. Evet. İlâ men gayrekun ezheb ve maliy andekum mezhebu ve minkum yahsulu matlab ve entum hayru ehlillah evet sizler ki Allah'ın hayırlı ehlisiniz kullarısınız sizi yanında her türlü maksat ve matlab husule gelir Allah'ın yiğitleri Allah hakkı için bana yardıma gelin te'alew en zuru lillahi ve ansuru lillahi evet bihak bihak bi hakkı bi hakkı ve bi cahillah bi hubbillah bi izzillah bi hakkı lillahi ricalallah a'inuna bi amnillah bi hakkı lillahi ricalallah a'inuna bi amnillah ecibu ya الكرام القوم وخلوا عنكم والنوم وهيوا وانصرون اليوم وكونوا عوننا لله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله sa yedine kiramel hay ve zadetna vehel ve gai ven tum ya rab pardon ven tum bab rabbil hay ve mali zeyru babillah evet siz diyor siz Allah'ın Rabbul Hay olan Allah'ın kapısındasınız hep ben ise Allah'ın kapısının dışında başka yerlerde dolaşıyorum kendisini de böyle küçük görüyor ki bu Zeynel İmam Zeynel abi diye böyle derse demek ki bı hak illahi Allah aynuna bi aynilla fya Rabbi bı saadati fhatık li muradani evet Bu büyükler, bu seyitler hürmetini Allah'ın benim muradımı, dualımı kabul eyle diye teveccüh ediyor. Asa te'ti ve şarati ve sığar vaktuna billah. Ve hakka'llah ricallallah a'inuna Bu dua çok güzel bir şey. Şu son yani üçlü, dörtlü rubailer gibi eee muradif redifli cümleymiş. Hakillahi can Allah Ayuna bir Avilla Feya rabbahu, ya Rabbisa ya has Ezil ya sedi Kerbi vekni bi ehhlilla Evet Ya Rabbiin zelle ve hatamı gider beni bu senin özel kulların arasına illhana ve hakkillahi rcal Allah Ayuna bir Avilla. Fer Taha veya Tasin veya hamim veya Yasin aman Allah. Ene abduna. Ene miskin ve maali gayru zikrillah. Ve maali gayru zikrillah. Ene abdun ene miskinun ve maaliye gayru zikrillah. Evet. Ben abdi ben miskin insanım. Ben de Allah zikrinde başka her şey var. Bihakil-Lah <gülme> <Allahives> rijaal allora <sp citised> Allah aynuna bi'aunilla. Semine amin ki ya mahbub ve ceasu'al vel matlub. Ve ismik indana mektubun ve vascfke zine ehlillah. Bihakil-Lah rijaal Allah aynuna bi'aunilla. <Gustav> <Despite> <iembre> Ya ya evet biz ufak bir baş, biraz şeyi öğrensek, biraz sevilsek falan başlıyoruz şımarmaya. Kendimizi bir şey zannetmeye başlıyoruz. Onlar da diğer insanların üzerindeki güzellikleri görerek onu tam manasıyla efendinin izah ediyor, anlatıyor. Onlardan istifade etmek için dua ediyor. Ne kadar insan kendisini çabuk kandırabiliyor. Senen ne akımsel ne Evet. Sizin e, yolunuzu takip ettik. Sizden e, sorumuz var, sualimiz var ve bu, bunun için kapınıza geldik. <gülüyor> İsteğimiz var. Evet. Yolunuzu takip ettik. İsteğimiz var ve kapınıza geldik diyor ve fi emrin kasadnaakum feshuddu azmukum billahi evet e, maksadımız var e, efendim ve size azmim azimle Allah için geldik bi hakkillahi ricanallah Allah'ın hakkıyla ey Allah'ın yiğitleri a'inuna bi'unillah yardım ediniz bir Kur'an'ın ve Cibril'in ve Tevrat'ın ve İncil'in ve mafiiyyi tenzilin aynuına li ejlil la. Evet. Kur'an için, Cibril için, Tevrat için, İncil için ve nice ilahi ikram ve lutf bulunan bu sırlı ayetleri hakkı için bize Allah için yardım edin. Bi hakillahi ricaallah aynuına bi amin bi ismâ'in ve âsaf'in ve zât zât âsaf'in ve brar'in ve israr'in ve axyar'in ve rusulillah bi hakkıllahi r-jalillah eyn ona bi âni lla mizahâ ve syyidu walidu şabîtîn şabît evet evet ta'hai Hurmetine ki o varlıkların efendisidir ve yine seyidimin e, olan iki genç onun efendisi ki e, Hasan Hüseyin efendilerimizdir. Ve tüm nur aynı Allah, eyilli muksedi Allah, bıhakin Allah irjan Birab bin qatte velakum ve ata kum ve ulakum ve fil ekvan vel ek ekum aqizuna bi jahilla. Bi hak illah rijal Allah aynuna bi amni illah. Bi hak illah rijal illah aynuna güzel bir dua bu. Çok şeyi de öğrensek çok güzelmiş. Bi hak illahirijal Allah aynuna bi amni أزبليم diye okuyorum قالوا سيفكم يا قوم وهيوا وانصرون اليوم فهاشا يعتريكم نوم عن الرجاء لكم بالله بحق الله رجال الله أعينونا بأون الله تهيأوا يا أولي الألباب تعالوا وفتهوا لي الألباب ben tum cumlet el ahbab ben tum khayru ehlinillah bi haqqillah ricana Allah aynunna bi auni Allah fe zeyn el abidin vakifun ala ebwabikum akifun zeyn el abidin kulu efendim kapınızda bekliyor diyor evet ve min taksihih khayfun ve la Vela ye şükürü de On hatasından kusurundan elbette korkar, ama Allah'tan başkasına da şükretmez. Hep Allah'a şükür eder. Bir hak bille rija Allah, aynu na bi Ve en tüm babu yahu feyahu isfau yahu. Vehlut tuqa kadnahu velen yedrau bi ahlillah bi haqqillah ricanallah a'inuna bi a'nilah bismillahirrahmanirrahim fatahnal bab wa evet bismillah diyerek kapıyı açıyoruz efendimiz ve onu sevdiklerine selat selam getiriyoruz ozadet beynenel ekbabu şeribna ha bi bismillah evet aramızdaki e, muhabbet şarabı sevgisi iç, e, içeceği var içiyoruz besmeleyi çekerek diyor yani sevgi ve muhabbeti besmele sırrında bir e, muhabbetle içiyoruz fetu'nâ sema ve fînâ vahajjebnâ ile beytenâ وفي الأبواب ناجينا وجدنا كل أهل الله بحق الله رجال الله أعينونا بأون الله ونادينا منادي الحين أجبناكم وزال الغي وجاءتنا هماكم حي أقولوا ألف السيد لله بحق رجال الله بحق الله رجال الله أعينونا بأون الله ve ma kunna bad'a er fettah, al-ashbah ve lakin min el fatahi lil-fata bi ja'a amrulllah ve haqqalna rijalllah aynunna bi'unllah fa arkan baytllah ve jiranhu huw hajrlllah Evet Allah'ın beytinin erkanı ve Allah'ın evinin komşuları ey Mekkeliler Medineliler İyi güzel insanlar diyor. Bicem tıbna ve hak illa ve hada şehnu ehlillah ve hak illah rijalillah aynona bi aminillah. Zeynul aabidin mulka. Ala abwa abwa kum hakkı. Fahasha badehu yishka. Ey asadet şeyinillah. Bi hak illah rijalillah aynona bi aman Allah. Ya mübarekler demek ki istimdat duası bunun adı. Zeynel abinin hazretlerinin efendim adına söylenmiş ya da o kendisi söylemiş. İmam-ı Şafi'nin evet duasını bir ara beraber okumuştuk zaten. Eee... Allah'ım dilimizi çöz. Allah'ım dilimizi çöz. Allah'ım halimizi düzelt. Allah'ım halimizi düzelt. En güzel sana yakışan ve hoşuna giden, senin hoşuna gittiğin halden bir hal ile bizi, halimizi düzelt Allah. Im. Sıkıntılarımızı gider. Bizleri kendine dost edildiğin ve de koruduğun, kolladığın sana güvenen kullarından eyli Allah, ım. kendine güvendiğin kullarından eyli Allah, ım. ya gerçekten. Allahümme sallallahu ala seyyidina ve nebina Muhammedin Fatihi lima ulika vel khatimi lima sabak nasiril haqq bil haqq vel hadii ila siratikel mustaqim ve ala alihi haqqa qadrihi ve miqdarihi l-azim Allahümme sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyül ummi ve ala alihi ve sahbihi ve selim Allahümme sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyül ummi ve ala alihi ve sahbihi ve selim أستغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله إلا هو رب استغفر الله كل الدهر أجمع مما به معي فازت من الدم مما به معي فظت من الندم استغفر الله أستغفر الله من سوء الفعال ذا المشيب هالمشيب وجعل وقت بالهرام أستغفر الله أستغفر الله من أوقات ما سلفت بالله واللعب والأسام والهرم أستغفر الله أستغفر الله من شهد العيون وما يلعظي من وما يلاقي سعبها من شرها العمام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من قول اللسان إذا طال عنا له بالسوء في الكلام أستغفر الله Gönlünlü sanıza talan, lo bilso fil kelim. Estağfirullah, min ayetin tenanu vada. Lema cennet ve aram. وَمِنْ أَقْدَامِ أَقْدَامِهَا فِي ظُلْمَةٍ مُظَلَّمٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ كِبْرِ النُّفُوسِ عَلَى أَقَلِّ خَلْقٍ بَدَأَيَا بَعْرِ النَّسَمْ استغفر الله من عجب يكون بها يسوقها الارتكاب الكبر والظلم استغفر الله من لب به عجب أذ سرائر عن أن شهد الكرم استغفر الله استغفر الله إن أخشاهنا فجت يوم إن جاءت اللقى في السقى استغفر الله إن داق الزمن البينة التفت للسوا من شدة الألم استغفر الله من وقت يدي وشدي من غير ذكر المبدي أفضل النعم. أستغفر الله ما دام الزمان وما بعد الزمان إذا ما جيء بالأمم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله في الطرقات أجمعها. ما عشت في زلورة ما أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ عَلَى النَّوْمِ فِي زَمَّ زَمَنِي وَحَالَ صَحْوِنَا يُفْضِي إِلَى النِّقَامِ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِمَا لَيْسَ يُدُرِكُهُ فَهِمُ الْغَبِيِّ مِنَ التَّقْدِيرِ فِي الْقِسَمِ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ Âyâtu Mâvla âlâ min <gülüyor> Estağfirullah, estağfirullah min fâhmi s-sagîmi limâ bihi r-ruvât. fil-himem. Estağfirullah min sa'ati gıflatina. في يقزة وقت أبعال من الحلم استغفر الله من طرق الفساد ومن شر العنات ما قد كان في الزمن استغفر الله من كل الأمور إذا رادت بصاهبها في الحل والحرم Estağfirullah mim meyli ila ahadin ve er-razzi kad sema bil adil el Estağfirullah mim ma lestu ve ma alim cin Evet yani öyle zamanlar oluyor ki insanlar gerçekten o kadar çok büyük hatalar yapıyor ama hiç görmüyor. Hey, öyle zamanlar oluyor ki öyle hatalar yapıyoruz. Onları görmezlikten. Hata olarak görmediğin şeyden nasıl istifade edeceksin ki? Hata olarak görmediğin durumlardan nasıl pişman olacaksın? Nasıl tevbe edeceksin? Allah hatamızı göstermeyi ve hatalarımızı gösteren kardeşlerimizi bize yollamayı nasip ederiz? Çünkü insan insana yardımcı olur. Her zaman iyilik yaparak diye bazen de hatasını göstererek yardımcı olur. Biz bizim hatamızı gösteren, gösterecek olan insanları arkadaş olarak sevmeyiz. İstemeyiz. Yok ya bu adam hep hatamı söylüyor. <gülüyor> Kimi isteriz? Yani nerede bizi öven varsa her halimizle bizi kabul edin. Demek ki gerçekten sabahları dua lazım. Sabahları dua lazım kardeş. Evet, bu Kaside istifar, Şeyh Muhammed Ali. Şeyh Muhammed Ali'nin Kaside istifar Kasidesi'ymiş. Böyle bir dua edilmiş kendisine. duadan böyle yapalım. İnşallah. Bundan sonra da bir Kur'an-ı Kerim'den ders yapalım. Eğer ki zaten az adam varken bismillahirrahmanirrahim.